Atilla İlhan Atilla İlhan 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu 11 Ekim 2005'te İstanbul'da yaşamını yitirdi İzmir'de Karşıyaka Cumhuriyeti İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu'nu bitirdi Atatürk Lisesi'ndeki öğrenciliği sırasında Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Danıştay kararıyla eğitimi sürdürme hakkını tekrar kazandı. İstanbul'da Işık Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, hukuk fakültesindeki yüksek öğrenimini yarıda bıraktı ve 6 yıl aralıklarla Paris'te yaşadı. Türkiye'ye geri döndü. Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve başyazarlığını üstlendi. Ankara'da Bilgi Yayın Evi danışmanlığını yaptı. Senaryolarında Ali Kaptanoğlu takma adını kullandı. Yeni Ortam, Dünya, Milliyet, Söz gazetelerinde kaşı yazıları yazdı. Yelken ve Sanat Olayı dergilerini yönetti. İlk şiiri olan Balıkçı Türküsü 1941'de Yeni Edebiyat Dergisi'nde yayınlandı. Nevin Yıldız takma adıyla İstanbul, Beteroğlu takma adıyla Yücel dergilerinde şiirleri çıktı. Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri arasına girdi. Garip Akımı ve ikinci yeni şiirine karşı çıktı. Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarındaki şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi. Yasak Sevişmek, Elde Varüz'ün kitaplarındaki şiirlerinde divan şiiri ve şarkılardan da yararlandı. İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve zenciler birbirine benzemezden sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık vermeye başladı. Bu tür romanlarında Öztürkçe akımına karşı çıktı. Senaryolarını yazdığı önemli filmler Yalnızlar Rütbe, Ateşten Damlalar, Rıfat diye biri, Şoför Nebat, Devlerin Öfkesi ve Veremli Stan. Üçüncü şahıs şiiri